Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Kamusla Güreş, 94.9 Açık Radyo'dayız. Başladı. Efendim, evet başladık. Bizi ne mühendisler, ne mimarlar istedi de... Varmadık. Varmadık. Ya da vardık. Vardık mı? E, ya da efendim, yani bilemiyorum. Habire değiştireceğiz herhalde şeyi sözcüğü. <gülüyor> Sevgili e, dinleyicilerimiz. E, e, eğer dinlemediyseniz bu yayın dönemi e, programlarımızı biz artık meslek sözcüklerini bu programda yapıyoruz. Yani bu yayın dönemi için. E, bu e, programda da mimar sözcüğünü seçtik. E, şimdi e, elimde benim Alende Buton'un mutluluğun mimarisi var. Aslında ona geçmeden... bu. Klasik klasik e, kanuslu gireç evet. cimbil adresimiz var, Instagram adresimiz var, Twitter adresimiz var, var, var, hepsi var Allah şükür. Twitter'dan İlindir. da e, konuştuğumuz konular, e, bazı görseller e, yayınlanıyor. Es zamanlı olarak programdan sonra programımızın evet, linki de yayınlanıyor. Evet, sanatla ilişkisi varsa resimler paylaşılıyor. Evet, evet. Takip ediniz efendim. Evet, buyurunuz Didem Hepsi evet, programla aynı adlı. Efendim e, bu e, programımızın da destekçisi Senem Akçay. Öyle mi? <gülüyor> Sponsorumuz olacak yakında. <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, ee, teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet. Çok zarif bir hanımefendi. Evet. E, üstelik kendisi de mimar. Çok güzel denk düşürdük. Evet. E, şimdi Alende Buton'un mutluluğun mimarisinden bir alıntıyla başlamak istiyorum. E, sonra aslında biraz çağrışımlar üzerinde muhabbet edeceğiz. ...Ludwig Wittgenstein malumunuz tanınmış e, filozof... E, ...kız kardeşi e, Gret için Viyana'da bir ev inşa edilecek... ...bu evin inşası için üç yıl akademik hayatına bir ara veriyor yardımcı olmak için... Hmm. ...filozof bina yapmanın ne kadar... ...Wittgenstein ara veriyor... ...evet Wittgenstein ara veriyor... ...o da işe e, kollarını sıvıyor bir şekilde... E, ...bina yapmanın ne kadar zor bir iş olduğunu anlamıştı... ...felsefenin zor olduğunu sanıyorsunuz diyordu... Ama mimarinin zorluğu yanında felsefeninki hiç kalıyor. Vay be. Bizzat Wittgenstein'den. Adam neler çekti acaba? <gülüyor> evet. <gülüyor> Ey artık ustalar o zaman müteahhit var mıydı bilmiyorum ama. <gülüyor> Müteahhitler, kalfalar bak kelimelere de girmiş olduk yani. Tabii. Yani mimarlık hani komplike bir iş alanı olduğu için, bir meslek olduğu için birçok e, mühendislikle işte atıyorum çeşitli malzeme... E, İşleriyle, İş işleriyle ustayla ustayla ilintili bir şey, ilintili bir meslek alanı. O anlamda mimarlık deyince sadece mimarlık değil, bir sürü alanla geliyor aklımıza. Öyle. Değil mi? Ee, yani artık müteahhitlerin de, de çok işin içinde olduğu. şey yapıyor değil mi? A ayrışıyor tabii iç mimarlık gibi. Doğru. iç dış, iç dış evet. <gülüyor> Hatta hep şey oluyor mimarlara işte İç mimar mısınız falan dış mimar diye bir şey yok aslında mimar o hepsini kapsıyor da <gülüyor> evet ama iç mimarlık sanırım şey yetenekle girilen bölümler de var değil mi mimarlığa iç mimarlıkta bilmiyorum öyle bir şey var mı yani diğer mimarlık bölümünde öyle bir yetenek değil sınavda alınan puanla ilgili bir şey. Karıştırdım galiba. Bilmiyorum iç mimarlıkla evet. ilgili yanlış bir şey söylemeyelim. Efendim tabii böyle inşaat, şantiye, imar e, sözcükleri de hemen tabii. çağrışıyor. Bunlar tabii en basma kalıp olanlar. Ben hatta şey düşündüm Kerem'ciğim hafta sonu, <gülüyor> üç yıl sonra e, ilk kez düşündüm. <gülüyor> Şimdi programımızın üstü kalması güreş ya. Benim beş yıl oldu. <gülüyor> Nasıl oluyor? <gülüyor> Düşünmeyeli. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, e, kamusla e, güreş olmaz sözünden yola çıkarak e, bulmuştuk programımızın ismi ne? Hep güreşiyoruz dedik ama bazen güreşte biz de kamusa yeniliyoruz ve biz de basmakalıp sözcüklere varıyoruz. E yani, yapacak bir şey yok. Evet, bazen de çok sıra dışı sözcüklere Hayat varıyoruz. Hayat işte aynı. Evet. Başka bu göktelenler geliyor tabii. Yani çağda şu endüstri devriminden sonra, sanayi devriminden sonra hani kullanılan malzemelerin de farklılaşmasıyla özellikle çelikte, betonelmede ki hani yeniliklerle birlikte hani insanın aklının sınırını zorlayan... Evet e, ve çok... atmosferin de hatta sınırlarını <gülüyor> <gülüyor> zorlayan bir bina çeşidi evet, yapıyor evet, mimar. Böyle aklıma Dubai geliyor işte, New hmm. York, gökdelenler. Evet. Geçmiş dönemde dikili taşlar var tabii hani. Birçok nedenle dikiliyor ama evet. onlar da böyle hatta ilk göğe doğru kabul yükselen ediliyor, değil mi evet o İngiltere'deki Fransa'daki Hı -hı. E, hatta önce din için tapınak için ve tabii ki barınmak için yapılanlardan gittikçe genişleyen bir alan. Ee, ben bu arada şeyi de söyleyeyim. İlgimi çekti. Hani bu eskilerden bahsedince e, Megaron planı diye bir plan var. Yani ilk planlardan kabul ediliyor. Böyle sütunlu bir girişin ardından kare ya da dikdörtgen dik, plana yapılmış şeye Mimari. Megaron plan deniyor. E, Türkiye Mimarlar Odası'nın amblemi e, bu e, planın dik olarak çizilmiş hali. Hmm. E, kullanacağız. Twitter'da göstereceğiz. Mimar deyince tabii bir sürü ünlü kişi de geliyor ama haksızlık et benim direktten isimlerini saymayalım mı dedik? Evet ya şöyle bir şey var. O kadar çok mimar var ki bir de ne kadar saysak gene de sanki yıldız mimarları saymış olacağız. Hı hı. E, bu çünkü yıldız mimar diye bir ...tabir de var, onun üzerinde de duracağız... ...yani şimdi Mimar Sinan desek... ...tabii demesek olmuyor... ...ama bizim coğrafyamızda mimar denince akla direkt... ...doğrudan Mimar Sinan doğrudan geliyor... Mimar ...o kadar geliyor. hani artık klişe haline almış bir şey... ...bazı isimler gibi... Hı -hı. E, ...ama o zaman Sedefkar Mehmet Ağa'ya... ...haksızlık etmiş olacağız gibi bir şey... Evet. ...işte biraz daha yakın zaman... ...Cumhuriyet dönemi Osmanlı sonuna gelsek... ...Vedat Tek desek çok önemli Hı -hı. bir mimar... ...Ebbalyan ailesi var... Olmadan yani. geçmek olmaz. Efendim çok eski dönemlere gidip biraz e, Avrupa e, Brunellesci desek, e, Bramante'yi Söylememek çok ayıp olur. Böyle, böyle işte hani mi? Renzo Piano dedik E ne oldu Frank Lloyd Wright'a ve ben şimdi burada altı isim saydım sekiz isim mi daha elli tane isim var böyle. Affola diyelim canım. Affola diyelim pek e, mimar ismi saymayacağız bunu da sırf örnek olsun diye yaptık. Bir de e, mimarın mecazi bir anlamı var onu atlamayalım. Buyuruz hani Bir şeyin mimarı olmak. Ha, evet doğru. Bir o. fikrin. Çok da sık kullanılıyor. Evet, e, sanki şimdi benim çok mimar e, arkadaşım ve yakınım var. Hatta onlardan güzel e, alıntılarla mimarlığı açıklayan e, bir takım cümleler de e, kullanacağız, paylaşacağız. E, böyle genelde bir mimarın hakkının verilmediği ile ilgili çok ortak bir görüşleri var. Sanki Nasıl? mimara e, o yeri gelince söyleyeceğim şöyle bir şey. Hani e, çok emek az para gibi kısa bir özet yapayım hmm. bunu demişti hatta... Ee, ...ama mecazi anlamda hakkı veriliyor... ...sanki, bir şeyin mimarı deyince... Hmm. ...o zaman tamam, harika... Tamam, evet. İşin ee, ustası... Evet, işin e, ustası... Bileni, bileni yaratanı... Hmm. ...hatta ben şey, manzara yaratıcısı gibi... ...bir şey yazmışım, bu çağrışım... ...ifadelerinde, yani hmm. baktığımız... ...manzarayı yaratıyor mimar... Evet doğru aslında bir yandan da. Yani içinde yaşadığımız mekanda. Özellikle kentlerde değil mi? Sokağa çıkınca. Evet, ormanı evet. göremeyiz. Ormanları katlettikleri için. <gülüyor> mimarlar, <gülüyor> mimarlar değil ama. Yok, tabii, mimarlar değil mi? <gülüyor> Katledenler de vardır canım şimdi. Yok <gülüyor> Yo, tabii mimarların da böyle. Yani düzen e, insanı mimarlar. E, sonuçta bu e, bir takım e, korkunç projelere imza atanlar da onlar. Karşı çıkanlar da onlar. Evet, Her tür mesleğin. Şey evet sonuçta iyi yapanı kötü yapanı. Tabii bizim mimari gelenekler var o aklıma geldi bir yandan bir bizim çok hani yakın olduğumuz gelenekler var işte İslam Avrupa işte klasik dönem Yunan e, hmm. mimari. ne diye süplar tarzlar akımlar var ama bir yandan da hani dünyanın farklı yerlerinde işte atıyorum e, Latin Amerika'da e, büyük bir Aztek mimarlığı söz konusu işte. ...ya da İnka mimarlı söz konusu Çin var... ...çok doğru... ...çok büyük gelenekler var... ...tam bu söylediğine şimdi yeri e, geldi... ...aslında sonra söyleyecektik ama... E, ...Flober'le eş söylem içindesiniz... ...efen Gustav Flober yerleşik düşünceler sözlüğünde... ...mimarlık kelimesini şöyle açıklamış... ...tıpkı Kerem gibi... <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> ...mimarlıkta yalnızca dört üslup vardır... Elbette Mısır, Kiklop, Asur, Hint, Çin, Gotik ve Roman üsluplarını saymazsak hmm. <gülüyor> demiş. Tam yeri geldi. Buyurun efendim. E başka çağrışım olarak göçler geldi aklıma. Tabii göçlerle birlikte e, hani, yani şehrin mimari yapısının değişmesi, dönüşmesi söz konusu. Hmm. Özellikle İstanbul'da bu çok hissedilen bir şey. Yaşadığımız kentte e, bir dönem hani çok gece kondu mahalleleri... Hayli, hakim bir şehrin e, varoş kesimlerinde dış kesimlerinde e, tabi bu ister istemez birçok bir altyapı olarak nedenleri var ama bir yandan da yapı stoğunu e, tamiri caizse çirkinleştiren de bir unsur oluyor bir yandan da evet. öyle bakılabilir. Bazı üniversiteler var tabi aklımıza gelen işte klasik yıldız ama teknik. Ama şöyle o, gece var. konduları çok özür dilerim Hı. ama o konuda hani bir fikrimi beyan edeyim dedim. Buyurun. Yani gece konduyu mimar yapmıyor tabi burada tabii, tabii. mimarla ilgili bir şey de doğuyor hani mimarın olmadığı bir bina yapma işlemi. Tabi tabii, tabii. yani birçok şey geliyor aklımızda ee, ee, yapılanların işte dönüşmesi söz konusu oluyor. Evet, üst böyle ee, o filizlenmiş tevrek binaların üzerinde böyle enteresan betonarma görüntüler evet. oluyor ee, vesaire vesaire. Pardon dediğim buyur. gibi o üniversiteler var evet. hepimizin aklına gelen teknik teknik üniversiteler işte mimarisinden olacağı bir haval oluyor tabii. yani işte Yıldız Teknik itülü itülü falan evet. Ee, doğru benim bir de film setleri aklıma geldi Keremcim daha sanatta derinliğine gireriz onun birkaç program uzayacak gibi e, mimar ama e, bazı filmlerin setleri bir mimarlık e, harikası gibi Hı -hı. hatta bazı filmler e, bir yandan bir mimarın da izlemesi gereken e, o, e, Hı -hı. öyle bir şehir kurulmuş öyle bir plato kurulmuş ki. Onlar da geldi aklıma. Hı hı. E tabi ee, bu görsellik deyince böyle mabetler var tabi camiler, kiliseler. Evet. Onların görsel büyük, zenginliği tabi. Bunu ulvi yapılar. yapılar. Evet ulvi yapılar. <gülüyor> ee, başka? Ee, arkadaşım Gamze Mimar e, şeyden bahsetmiş hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Bu işi yapanların bile yanlış kullandığı ya da yazdığı sözcükler dekorasyon, restorasyon, röleve. Hmm. Nasıl yazıldığı ile ilgili birkaç versiyon <gülüyor> <Öyle mi? gülüyor> var evet. Restorasyon deyince tabii bu aslına uygun yapılıp yapılmama çok da tartışılıyor. Oo, tabii. Bunu bazen geçmiş programlarda konuşmuştuk. Ee, bu da bir ilginç Böyle nokta. bebek evi gibi boyanmış <gülüyor> falan birebir yapacağız diye. Çok ee, doğru. Sadece şey değil yani bu göçlerle değil savaşlar, yıkımlar, seller ve doğal afetlerle de yani bu yapı bozulma ihtimali de oluyor. O da aklıma geldi. Bir de doğaya uyumlu mekanlar diye bir şey tartışılıyor. Ha, Baştan evet. tabii ekolojik unsurlarla birlikte. Doğru, ekolojik e mimarlık. E evet, onlarla tartışılıyor. Bir de bir, bir tanım var, o çok hoşuma gitti. E Mekana örgütleme sanatı ve onun e ifade aracı da stüttürdür. E Mekana örgütle örgütleme evet, aracı. Evet, evet. Sen manzara geldi aklına. <gülüyor> bu tanım da çok hoşuna geldi. Ha, manzara geldi. yaratıcısı ee, evet, değil mi? Da evet, Amerika'nın örgütleme sanatı. İyiymiş. Ogüst ee, Pere. Ha, o gözü ee, söylemiş. Ben e, bardığımız bazı sözcükleri başta bir telaffuz edeyim dedim. E, o kadar çok bahsedeceğimiz şey var ki söyle unutmayalım. E, ya yani mimarlar siyah giyer diye bir şey Hı -hı. var böyle söz var. E, o yüzden siyah aklıma geldi. Bazı meşhur mimarlar hep siyah giyiniyorlar baştan aşağı. Tabii fazla mesai ve uykusuzluk sözcükleri geldi aklıma. Durmadan Hı -hı. geceleyen bir... E, grup olarak plan proje sözcükleri. Şimdi aslında şarkıyı ıı, araya Şöyle, alalım. Bir evet. çağrışımlar bitmedi yani. Hı -hı. <gülüyor> Kaç program yapacağız bilmiyorum. Efendim David Bowie'den dinliyoruz. Through These Architects Eyes. evet sevdiğimiz david Bowie'yi dinledik evet eşim de çok sever karıcığım ya sevdiler evet, buradan severiz Şimdi efendim ben bu mimar arkadaşlarımdan çok feyiz aldım. Biraz onları paylaşmak istiyorum. Paylaş bakalım canım benim. Siz Madem dedin? bu kadar arkadaşım var. Ya var benim evet. hiç mimar arkadaşım yok biliyor musun? Vardır, <gülüyor> var canım şaka var. yapıyorum. <gülüyor> efendim şimdi işin içinden çıkanlar kendi mesleklerini nasıl tanımlıyorlar bir öğreneyim dedim. O kadar hoş şeyler çıktı ki karşıma ilginç. Şimdi Gamze İşcan karizmatik Çile olarak tanımladı e, mimarlığı. Hmm, güzelmiş, güzel tanımlamış. Evet, ben de beğendim. Yaratıcı da e, aynı zamanda ve buna paralel pek çok söylem gelişti bu karizmatik çile oluşuna dair. E, ben programın başında Bilge'nin, Bilge, Bilge Kalfa'nın ifadesini biraz yanlış söylemişim. Çok emek, az yemek demiş. Hmm. mimarlık için. Üstelik bu e, sözü geçen biraz sonra adını anacağım arkadaşlarımız da öyle hani mesleğe yeni başlamış. 20'li yaşlarının başında falan değiller yani. Hmm. E, 30'lu yaşların sonundan hatta böyle 50'lere uzayan bir şeyden bahsediyoruz. Yelpaze, Yelpazeden Yaş, bahsediyorum. Bahsediyorum. evet e, Sonra e, gene e, Gamze e, demiş ki yeşilda e, sektörün en elit halkası olarak görülen aslında en az parayı kazanan topluluk diye bir tanım yapmış. Mimarlar bayağı bu para konusunda şikayetçiler anladığım kadarıyla. Evet şöyle bir şey var aslında. Bir yıldız mimarlar var. Hatta sevgili Uğur Tanyeli hocamız birkaç dersini almak mutluluğuna ermiştim. Ee, işte o yıldız mimarlar başlığı altında pek çok mimarı işlemiş ama hani tasarımcılar var. işte cofis mimarları falan gibi. Yani bir öyle top ...noktada olan ve cidden iyi paralar alanlar var belki ama hani geri kalan çok iyi iş yaptığı halde... E, ...işte karizma var, para az gibi bir durum söz konusu. Yemek az. Hatta yemek az evet. Gamze'nin şöyle evet. bir örneği var, bizzat yaşamış olduğu işlerinden e, ustalarla buluşmaya gidiyorlar. E, metrobüsle ya da metro ile metrodan iniyorlar, usta onları GP ile alıyor <gülüyor> <gülüyor> falan şeklinde... <gülüyor> bu sonra agah arkadaşım da şeyi paylaştı bu biraz daha gençken yaptıkları bir işle ilgili Bir de herkesin fikir sahibi olması durumu var bu mimarlıkla ilgili Usta şey demiş iş yapılırken o demiş başkasının parasıyla kendinizi tatmin ediyorsunuz demiş bunlara <gülüyor> gibi böyle Evet, evet. Para ile ilgili şikayetler bir böyle İkincisi bir bu ustayla ilgili. İk şikayetler. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir de şey e, programımızın da destekçisi olan e, Senem Akçay'ın da şöyle bir tanımı var. Talep olmayan bir işe talep yaratmaya çalışan kişi. Hmm. Nasıl açıyor ee, bunu peki? Ya şöyle aslında bunu e, Uğur Hoca da e, açmış e, bir kitabından çok yararlandım. Yani e, Le Corbusier'in de geldiği bir nokta var. Ondan da bahsedeceğiz. Yani eskiden hem usta hem marangoz hem heykel traş, hem işin içerisinde olan mühendisliği de kapsayan bir şeyken mimar. Artık e, müteahhitin ve ustanın her şeyi yaptığı bir şey olarak görünmeye Başlaması, hmm. ee, bu sistem değişikliği mimarın işini bir anlatma ihtiyacı doğuruyor. Keza herkes mimarlığı biliyor. Ee, bu Orhan Kolukisa arkadaşım da bununla ilgili birkaç şey söyledi. Herkes mimar zaten. Aynen ondan okuyorum. E, kadar diplomanın üstüne düşenler ve onlarca yıl çalışanlar olabilir diyor bu konuda. Ancak bu diğerlerinin engin mimarlık bilgisini asla etkilemez demiş. Çünkü e, işveren de e, hatta işte ev sahibi evimi yapın diyor. O da usta da müteahhit de herkes biliyor. Mimarlıkla ilgili bir fikri var. Yani bir kalp ameliyatı yapılsa öyle bilmeyecekler Anladım. ama gibi. Başka gene Orhan'dan bir e, inci. Mimarlığı bıraktığımdan beri daha çok seviyorum demiş. Vecize gibi oldu bu. <gülüyor> Bıraktı mı gerçekten? Ee, yani işin fotoğrafçılık kısmını ağırlıklı olarak yürütüyor. Çok da güzel fotoğrafları var. Belki Twitter'dan paylaşırız. Güzel mimari fotoğraflar yani. Ee, milleti üze üze ev yaptırma işi gibi bir tanımı da var. Çünkü herkes üzülüyor. <gülüyor> mimar dahil. Şeklinde ee, sonra, Güzel eğlence yol olmuş değil mi? Böyle Çok döküm bitiyor az kaldı ee, Gene benim çok eski bir arkadaşım Şölen de maddiyatı az Maneviyatı çok yaratıcılığı zirve Meslek olarak tanımlamış hmm. Mimarlığı ee, Efendim e, Gene gamzeyle bitirelim ee, Bu gamze İşcan'la iki gamzemiz var ee, Resmi iyi olmayanlar beceremiyorlar Diye bir Tevahtür varmış bir de, onunla hmm. dalga geçtiler hatta aralarında. Ee, bir kaynakta da, e, burada artık arkadaş muhabbetinden uzaklaştık... ...işverene göre e, insanı e, üç şey batırır diye bir tanım var. Kadın, kumar, mimar. Tabii biraz faşist bir yaklaşım <gülüyor> İlginç olmuş. olmuş, evet. Evet, değil mi? Bence de. diyorum yok canım benim sözlüklere bakalım mı? Evet ben en son Aydan'ın de atlamamış evet, olayım o lütfen. zaman. Arkadaşlarına ee, bu arada çok teşekkürler. Ya Fiyat evet sağ olmuş, olsunlar pek çok olmuş. şey söylediler seçtim ben bir kısmını hmm. ee, insanı binalarla giydiren kişi diye tanımlamış Aydan da mimarı. Hmm. Evet artık sözlükler. Buyurunuz efendim ne var nişanyan var nişanyanla bakayım. Sen nişanyan, başla. Arapça tabii mimarlık mimar. İmar eden, bina yapım ustası diye geçiyor Nişanyan'da. Bir yandan da Arapça amara e, canlandırdı, mamur ve bayındır etti anlamı taşıyor. Hı hı. Sen de İsmet Zeki Eyüboğlu O da çok benzer, o da Umru kökünden... Arapça hı hı. gene... E, hepsi zaten aynı kökün e, hı hı. şey halleri e, vezinlere göre değişmiş halleri bayındır olma dayanma gelişme uzun süre yaşama anlamından geliyor e, bundan türemiş olan imar mamur tamir umran sözcükleri hep mimarla ilgili. E, Sen de Uğur Bey ile Uğur Tanyeli ile ilgili ya bir. Ya evet, evet ilginç o, şey e, Uğur Tanyeli e, yıkarak yapmak kitabında e, mimar sözcüğünün etimolojisine de e, değinmiş hı hı. şu ilgimi çekti. E, Şimdi gerçekten bir işi yapan e, anlamındaki sözcükler Arapça'da, Arapça böyle e, vezinle oluşan, ölçüyle oluşan bir dil, fail vezininde hepsi oluşuyor. Yani hüküm veren kişiye hakim deniyor, ilim yapan kişiye alim Katli işini yapan kişiye katil hep böyle kuruluyor yapan hı hı. ancak mimar o yapıda kurulmamış yani sözcük mamir değil mimar yapılan işten etkilenen manasına gelen vezinle kurulmuş. Neden hı. böyle olduğunu e, anlamadım düşünmek lazım demiş Uğur Hoca da ben de düşünce katılıyorum. Düşüncesi olanlar vardı, varsa paylaşabilirler bizimle. <gülüyor> evet. Gene ee, Uğur Hoca'dan bahsetmişken madem etimolojiyi bitirelim. E, İngilizce, Fransızca, e, İtalyanca'daki e, köküne gidiyor. Aslında Yunanca Arkon ve tekon, Tekton sözcüklerinin birleşmesinden architecture, e, arkitektura işte architecture falan gibi. Hı -hı. Efendim Arkon şef önder manasına geliyor. Hı -hı. Tekton'da yapım, imalat, marangozluk manasına geliyor. Ha, güzel. Yani eskiden senin de demin bahsettiğin gibi işin içinde ustalığın ve yapımın da bütünüyle barındığı halden böyle biraz daha e, evet. o, okullu ve Akademi proje çizen kişi haline yani. dönüşmüş. TDK'de mimar işte yapıların planını yapıp bunların gerçekleşmesini sağlayan yöneten kimse demiş. E, Mimarbaşı diye bir şey var. Ser Mimar Osmanlı Sarayı'nda Hmm. Ee, o, baş mimar. Evet, baş mimar, yapım işleriyle uğraşan mimarların başı. Serde baş demek zaten. Tabii, evet, öyle bir şey var. Efendim sözlüklerimiz devam edecek. Gidecek çok fazla şey var. <gülüyor> Mimar'a devam edeceğiz. Ee, hazır sen sen mimar demişken şey hasta mimarlar ocağını da burada duyacağım e, evet. söyleyeyim. Yani e, adını almış olalım Osmanlı döneminde hatta böyle e, terimler tabi zaman içinde değişiyor. Yani Osmanlı döneminde hasta mimarlar ocağı var. Şimdi mimarlar odasından bahsediyoruz ya da gene Osmanlı'ya gitmeye gerek yok. E, benim gençliğimde mimar arkadaşlarımdan biliyorum. Rapido diye bir kalemleri hmm. var ve hep çizilir. Şimdi artık otoket diye bir şey var. Hatta ben bir ara o kadar cahildim ki onu ket zannediyordum. Hmm. D ile bitiyormuş. <gülüyor> evet, bugünkü programımızı bitiriyoruz. Senem Akçı'ya da tekrar teşekkür ediyorum. Diğer mimar arkadaşlara da hepsinin ismini sayamayacağım şimdi. Evet. Sevgilerimizi iletelim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güzel bir mimari içinde yaşama dileğiyle. Allah'a